Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Abdest ve namaz tüm günahları giderir mi? Elbette abdest ve namaz her iki namaz arasında ya da her iki abdest arasındaki günahlara kefaret olabilir. Ancak bu küçük günahlar için geçerlidir. Her günahı gidermez. Bu konuya e, işaret eden, Hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Ne dersiniz? Biriniz kapısının önünde bir nehir olsa da o kim her gün bu nehirde beş defa yıkansa kirinden bir şey kalır mı? diye sordu sahabeler. O kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz dediler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da beş vakit namaz işte bunun gibidir. Allah 5 vakit namazla günahları silip yok eder. Bu Buhari'de geçen, Müslim'de geçen bir rivayettir. Evet, namaz her iki namaz arasında yani bir sonraki namazla bir önceki namaz arasında işlenen günahlara kefaret olacağı peygamberimiz tarafından bildirilmektedir. Ancak tabii ki bu her namaz, her günah için geçerli olan bir durum olmaz. Yani günahın durumuna göre değişir. Küçük günahlarımız için elbette kefaret olacağını bu rivayetten anlıyoruz. Abdest hakkında da şöyle bir rivayet var. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman bir kul abdest alır ve yüzünü yıkarsa gözleriyle bakarak işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlasıyla yüzünden çıkar. İki elini yıkadığında elleriyle tutarak işlediği her günah eee e, abdest suyu ile ellerinden çıkar. Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarıyla yürüyerek işlediği her günah abdest suyu ile ayaklarından çıkar. Neticede o mümin kul günahlarından temizlenmiş olur. Bu da e, Müslim'de, Tirmizi'de geçen bir rivayet. Bu rivayetten de anlaşılıyor ki abdest de aynı namaz gibi e, her iki abdest arasında ve her iki namaz arasında e, günahların e, temizlendiği anlaşılıyor. Ancak bunlar her günah için geçerli değildir. E, burada anlaşılması gereken küçük günahlarımızın döküleceği, küçük günahlarımıza keferet olacağı anlamına gelir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.